حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُم Yahudilerden inkar edenlerin bir kısmını ilk haşirde bu ilk sürgünlerinde yurtlarından çıkarandır Siz o Yahudilerin oradan kolayca çıkacaklarını sanmamıştınız Ve onlar da sanmışlardı ki Gerçekten kendilerini Allah'tan koruyacak olan engelleri kaleleridir Fakat Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geliverdi ve kalplerine korku saldı. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Artık ey basiret sahipleri ibret alın. aleyhimul ve lehum fil eğer Allah onların üzerine ceza olarak sürgünü yazmamış olsaydı dahi mutlaka onlara dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Zerike bi ennehum şaq allaha ve rasulah ve men yuşaq illaha inna Allah fa in Allah'a şedidul iqabi. bu gerçekten onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır kim Allah'a karşı gelirse artık şüphesiz ki Allah azabı çok şiddetli olandır ma min ala Herhangi bir hurma ağacından ne kestiniz veya onu kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa işte bunlar hep Allah'ın izniyledir. Ve bu muamele Allah'ın fasıkları Yahudileri rezil etmesi içindir. Ve mâ Allahu ala alâ minhum minnum femâ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّقُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللهم onların mallarından Resulüne verdiği ganimete gelince siz onun üzerine ne at sürdünüz ne de deve onu kolayca elde ettiniz fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere musallat eder çünkü Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir <gülüyor> الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخدوا Allah'ın feth edilen memleketler hakkından Resulüne verdiği ganimetler Allah'a peygambere, ona akraba olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Ta ki o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber size ne verdiyse artık onu alın. Size neyi de yasakladıysa ondan hemen kaçının. Allah'tan sakının. Şüphesiz ki Allah azabı pek şiddetli olandır. -i -i muhacirinellezine min diyarihim ve emvalihim. Bu ganimetler Allah'tan bir lütuf ve bir rıdvan O'nun rızasını ararlarken yurtlarından ve mallarından çıkarılan ve Allah'a O'nun dinine ve peygamberlerine yardım eden o fakir muhacirlere aittir. İşte onlar gerçekten imanlarında sadık olanlardır. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> Onlardan önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imana sarılmış olanlar Ensar, kendilerine hicret edip gelen muhacirleri severler. Hem onlara verilenlerden dolayı sinelerinde bir ihtiyaç, bir rahatsızlık duymazlar. Ve kendilerinde bir sıkıntı, bir ihtiyaç bile olsa o kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Allazina <gülüyor> Rahim Onlardan Muhacirlerle emsadan sonra Gelenler ise derler ki Rabbimiz Bize ve iman cihetiyle Bizi geçmiş olan kardeşlerimize Mağfiret eyle Kalplerimizde iman edenlere Karşı bir kin bırakma Rabbimiz Şüphesiz ki sen rauf Çok şefkat edensin Rahim Çok merhamet edensin ألم تر إلى الذين نافقون يقولون لأخوانهم الذين كفروا من أم كتابك من أم كتاب لإن مخرجتم لا نخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وينقطلتم لا Ey Resul, O münafıklık edenleri görmedin mi? Ehli kitaptan inkar eden kardeşlerine yemin olsun eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız biz de muhakkak sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde hiçbir kimseye ebediyen itaat etmeyiz ve eğer Sizinle savaşırlarsa mutlaka size yardım ederiz diyorlar. Halbuki Allah şahitlik eder ki şüphesiz onlar gerçekten yalancıdırlar. la la la Andolsun, olsun eğer o kafirler yurtlarından çıkarılsalar bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten onlarla savaşırlarsa onlara yardım etmezler. Hem onlara yardım etseler bile muhakkak en ufak bir zorlukta arkalarını dönüp kaçarlar. Ve sonra yardım olunmazlar. Gerçekten siz onların sinelerinde korku cihetiyle Allah'tan korktuklarından daha şiddetlisinizdir. Bu şüphesiz onların Allah korkusunun ne demek olduğunu iyice anlamayan bir topluluk olmaları yüzündendir. La yuqatilunkum cemian illa fi qurun muhassanetin aw min wara'i judur <gülüyor> ba'sun bainahum şadid tahsabun cemian wa kulubuhum şadda o Yahudiler toplu olarak sizinle savaşamazlar. Ancak muhafaza altına alınmış şehirlerde veya duvarların arkasından korka korka harp ederler. Kendi aralarındaki savaşları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri dağınıktır. Bu şüphesiz onların... Haklarında neyin hayırlı olduğuna akıl erdiremeyen bir topluluk olmaları yüzündendir. Onların misali kendilerinden az önce yaptıklarının vebalini tatmış olanların Bedir'de öldürülenlerin hali gibidir ve onlar için ahirette de pek elemli bir azap vardır. Ke mele'ş şeytan izdalil insane fur <gülüyor> falan ma kefer falan ma kefer qal inni berin min inni berin min ke anni akhafullah Onların misali şeytanın hali gibidir ki hani insana inkar et demişti. Artık insan inkar edince de Doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın azabından korkarım demişti. Öylece ikisinin de akıbeti gerçekten kendilerinin onun içinde ebedi kalıcı kimseler olarak ateşte olmalarıdır. İşte zalimlerin cezası budur. Ya Ey iman edenler Allah'tan sakının ve her nefis yarın kıyamet günü için ne takdim ettiğine ne hazırladığına baksın. Ve Allah'tan sakının çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. وَلَا <gülüyor> Allah'ı unutan. Bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. La yastawi nari ashabul Cehennem ehli Cennet ehliyle bir olmaz. Cennet ehli gerçekten kurtuluşa eren kimselerdir. mutasaddi'an min ve Allah'a Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, doğrusu sen onu Allah korkusundan boyun eğmiş, paramparça olmuş görürdün. Biz bu misalleri insanlara Olur ki düşünürler diye getiriyoruz <gülüyor> <gülüyor> O öyle Allah'tır ki Ondan başka ilah yoktur Gaybı ve şehadeti Gizli olanı ve görüneni Hakkıyla bilendir o Rahman, bütün mahlukata rahmet edendir. Rahim, müminlere çok merhamet edendir. Allah'ın neziği, la ilahe illahu, el Subhanallah o öyle Allah'tır ki Ondan başka ilah yoktur O melik Mülkünde istediği gibi tasarruf edendir Kudüs Her noksanlıktan münezzeh olandır Selam Her kusurdan ve afetten salim olandır Mümin Çokça emniyet verendir Müheymin Her zaman gözetip koruyandır Aziz Kudreti daima üstün gelendir Cebbar dilediğini yaptırandır. Mütekebbir, büyüklük ve yücelik kendisine mahsus olandır. Allah onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. Hüvallahü'l-khalikul-bâri'ul-mussavvir <gülüyor> lehu'l-esmâ-ul-fusmâ yusebbihu lehu mafis-semâvâti vel-arh <gülüyor> o Halik her şeyi yaratandır. Bari yoktan var edendir. Musavvir her mahlukata suret veren Allah'tır. Esma-ül Hüsna en güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu tesbih eder. Çünkü O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır.